95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programı devam ediyor. 1 Şubat 2023 tarihli yayınımızda Serdar Darendiller ve Refik Akçuz'le birlikteyiz. Peram Müzesi'nde yer alan Zamanı İstanbulları sergisi vesilesiyle silsile, bu hafta başında da duyurmuştuk. Nisan ayına kadar devam edecek olan serginin turları da başladım. Bunu da biraz vesilebilecek hazır buluşmaları da kapsamaya başlamışken sergi. Bu da bir radyo buluşması olsun diye düşünüyoruz. Evet, Serdar'la aynı stüdyodayız. Refik de bize Zoom'dan bağlanıyor. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum ayrı ayrı. Hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk. Evet. İstanbul'un bugünle katmanlı ve yenilikçi bir bakış oluşturma moduyla şekillenen, eş zamanlı deneyimlenen çeşitli İstanbul'lardan güncel görsel anlatıları bir araya getiren bir fotoğraf sergisi olarak tarif ediliyor Zamane İstanbul'ları. Ben bu çoğullukla başlamak istiyorum aslında daha başlıktan itibaren karşımıza çıkan çoğulluğu konuşarak başlayalım isterim Zamane İstanbul'ları hem ...İstanbul'a hem de aynı anda... E, ...sergiye dair bir çoğulluğa... ...işaret ediyor diye düşünüyorum. Biraz bu konuda neler düşündünüz? Soyuttan başlayalım, sonra sergiye geçeriz. Olur nasılsınız? tabii. Ee, haklısın dediğin gibi... ...İstanbul'lar başlıkta özellikle... ...kullandığımız bir şey. Hı -hı. Yani şey olarak belki yanlış... E, ...dil olarak yanlış ama... Yani. <gülüyor> Birçok İstanbul... ...aynı anda yaşanıyor çünkü... Hı -hı. ...bu şehirde. Yani kimi İstanbullar. ...ya da herkes farklı bir İstanbul yaşıyor... ...bu İstanbullar kimi zaman yan yana geliyor... ...kimi zaman birbiriyle hiç kesişmiyor... Evet. ...kimi zaman birbirini teğet geçiyor... ...o yüzden İstanbul'da yaşayan herkesin... ...kendine göre bir İstanbul'u var... ...biraz oradan yola çıtkı aslında... ...tek bir İstanbul yok birçok kenti bir araya getiren bir üst kent gibi bir kavram e, kurguladık kafamızda İstanbul hı hı. için o yüzden de zamanı İstanbulları demeye uygun gördük sergide. Zaten o sergideki birbirinden farklı İstanbulları ve işleri bir araya getirmesi de o çoğulluk hı. meselesine parmak basıyor aslında. Tam aslında onu söylemek istiyorum. İşlerde de aynı çoğulluk var. Yani Gözden görmüyoruz İstanbul'u Onu da vurgulamak lazım galiba Evet yani 11 farklı fotoğrafçının işte farklı kuşaklardan Kentte kurdukları ilişki Farklı olan 11 fotoğrafçının işleri bir araya geliyor aslında O Hı. yüzden o farklılıklar ...da kimi zaman birbiriyle kesişiyor farklı işler... kim zaman birbirine teyit geçiyorlar... ...kimi zaman birbirinin içine geçiyorlar... Or hı hı. ...esasında başlığı temsil eden bir durum orada da söz konusu. Evet, evet böyle bir en az çift anlamlılık söz konusu e, serginin içerisinde. Bunları ayrı ayrı konuşalım e, istiyorum. Bilmiyorum Refik bir şey eklemek ister mi çoğulluk bahsinde? Yani şu anda aslında çok ekstra ekleyeceğim bir şey yok Serdar'ın söylediklerine. Ama e, yani... Belki işte bu e, farkındalığı yaratacak bir etkisi de var serginin. Yani mesela insanlar herkes sergi gezdiği zaman hani kendi İstanbul'una dair de bir şeyler görecek ama hmm. İstanbul'un belki hiç fark etmediği yönlerine dair de bir şeyler görecek. Bir yandan da bunlar birbiriyle e, konuşan durumlar da yaratabiliyor açıkçası. Öyle şeyler e, öyle bir durumlarda gözlemliyoruz. Evet. Şunu o zaman belirlemek lazım ya da belirtmek lazım. Sergi son çeyrek yüzyılın İstanbul'unu gösteriyor. Böyle bir e, sınır var. E, bu da önemli bir sınır aslında. Katalog için birlikte kalem aldığınız yazıda da İstanbul fotoğrafları sergilerinin kısa bir tarihini de veriyorsunuz. E, şimdi dönüp o yazıda sizin sayenizde şöyle bir geriye dönüp bakınca hakikaten e, en azından şahsen benim üstümde çok etki bırakmış yazı. E, işler olduğunu hatırladım bunların hepsinin ve İstanbul'la ilgili olmasında da şüphesiz bir şey vardır ee, keramet vardır ama e, bir kere sizin baktığınız İstanbul'u bu e, zamansal taraftan da bir tarif etmenizi rica edeceğim son 25 yılda ne olduğunun dökümü diyemeyiz tabii ki yani fotoğraf deyince onu söylemek belki zor ama ne görüyoruz son 25 yılda sergi vesilesiyle ee, aslında tabii şeyi burada e, dikkate aldık. Dediğin gibi metinde de bundan bahsediyoruz. İstanbul üzerine çok çalışılmış bir şehir. Yani Hı. fotoğrafçıların da çok fazla çalıştığı bir şehir. Çok fazla... E, ...fotoğrafçı İstanbul'u bugüne kadar ele aldı. Aklımıza gelen bir sürü isim var İstanbul'la bağlaşan. O yüzden biz biraz daha bu şeyi daraltmak istedik. Daha bugüne yakın zamana bakalım istedik. Orada da çeyrek yüzyıl dememizin şeyi aslında çeyrek yüzyılda bu şehirde çok fazla şey değişti. Her zaman değişen bir şehir aslında İstanbul hiçbir zaman yani stabil kalan... ...bir şehir değil, sürekli değişiyor, dönüşüyor... ...ama bu son çeyrek yüzyılda çok fazla değişim oldu... ...hepimizin gözlemlediği... ...her İstanbul'un gözlemlediği... Hı hı. Ee, ...biraz bunların etkisiyle... ...bunlara kafa yoran, bunları kendine dert edinen... ...fotoğrafçıların... ...işlerine odaklanmak istedik hı hı. burada... ...yani hı hı. son çeyrek yüzyıl... E, ...dememizin sebebi o... ...aslında hı hı. işlerin pek çoğu son 10 yıla... ...hatta daha da dar bir zamanda... ...son 10 yılda üretilmiş işler bunların... Hı hı hı. ...ama... Bu işte son çörek yüzyılda yaşadıklarımızın etkileriyle evet. e, ortaya çıkan durumları ele alan işler bunlar. Evet, 2000'leri kapsıyor diyebiliriz aslında bir başka de işledim. Ve belki önümüze ilişkinde yani geleceğe ilişkinde e, izler barındırıyordur sergi Onu da artık izleyiciye bırakmak lazım e, şüphesiz. Peki 11 sanatçı dedik. E, biraz onlardan bahsedelim. E, çok kıymetli, çok nevşahsına münasır e, isimler. Ve eserler söz konusu birbirleriyle e, bazen referanslı karşı karşıya bakan birbirlerini takviye eden bazen birbirleriyle kontrast oluşturan siz nasıl oluşturduğunuz bu e, zamane İstanbullarını nasıl derlediniz acaba bir araya getirdiniz? Şöyle işte dediğim gibi 11 sanatçı var bu sergide zamane İstanbullarında. kafamızda farklı temalar vardı aslında yani biz hı hı. ikimiz de Refik'le beraber hep hayatımızın büyük bir zamanında yani tüm zamanımızda İstanbul'da yaşadık o yüzden de bu İstanbul'un yaşadığı değişim ve dönüşümü doğal olarak birinci elden tecrübe ediyoruz. Hı hı bunlardan da biraz yola çıkarak hangi başlıklar olabilir? Hangi başlıklar ele alınabilir? Ya yani bunun illa ki sorun ya da mesele ya da nostalji malzemesi de olması gerekmiyor tabii ki. <gülüyor> ve tabii ki çok uzun zamandır yaklaşık 25 senedir bizde fotoğrafla ilgili çalışıyoruz. Pek çok fotoğrafçıyı yakından tanıyoruz, işlerini takip ediyoruz. Ne tür işler yapıyorlar ya da hangi projeler üzerine çalışıyorlar onları biliyoruz. Biraz buradan yaklaşarak Yakın dönemde İstanbul'u kendine dert edilen hangi fotoğrafçılar var Hı. ya da daha önceki işlerini bildiğimiz ama şu an ne yaptığını bilmediğimiz fotoğrafçılar acaba İstanbul'da ilgili bugün bir şeyler üretebiliyor mu diyerek bir araştırma sürecine girdik. Harika. Bu araştırma süreci sonunda bu 11 sanatçı belirlendi. Hı hı. Belli başlı temalar etrafında toparlanan 11 sanatçı oldu zaten. 7 tane tema var aslında çok kabaca hı hı. baktığımızda serginin içerisinde. Hı hı. Bu görüştüğümüz sanatçılar içerisinde işte hem İstanbul'u çalışan hem birbiriyle konuşabilecek 11 sanatçı böyle ortaya çıktı. Evet bu temaları da açık açık söylemiyorsunuz gördüğü, anladığım kadarıyla. Yani serginin böyle bölümleri yok. Aslında yok. Evet. Yok ama e, şöyle diyebilirim yani hem katalog için işte akademisyen, araştırmacı ve edebiyatçıların kaleme aldığı metinler var. Evet, Aslında biraz geleceğim. o vesileyle Hı -hı. bu konular ortaya çıkıyor. Yani ama sergide böyle belli başlıklar altında işleri ayırmıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. E, ama sergideki işlerin değindiği bazı iş, e, bazı işler belki birkaç konuya birden parmak basıyor. Hı -hı. Onların e, ele aldığı yedi tane... Alt başlık var aslında bu hani altını çizmediğimiz hı hı. ama bizim hem sergiyi kurarken e, sanatçıları çekerken ve serginin mekana yerleştirirken de göz önünde bulundurduğumuz e, öyle bir alt başlıklar var. Evet bu noktada anmışken aslında e, katalogda yazılarıyla yer alan... E, bir ekip de var e, akademisyenler ve yazarlardan oluşan. E, şimdi bu meccalar arasılık üzerine de konuşmak isterim. Bu arada tabii fotoğrafçıların ismini e, saysam bilmem dinleyicide çok sıkmış olur muyum ama 11 çok uzun bir liste değil müsaadenizle yapabilirim. Tamam. Evet e, Emin Özmen, e, Kerem Uzel, Uzel Laif diye ifade edelim. Osman Bozkurt, Ali Taptık, Ahmet Sel, Cansu Yıldıran, Silva Bingaz, Kıvılcım Gün... E, Gün görün çok özür diliyorum Cidemi e, ve Ekin Özbiçeri biçimli e, almak lazım şey, bir değerden var bir... evet bir değerden var ol tabii ki rastgele İstanbul'uyla e, bu fotoğrafçıların e, yanı sıra katalogda e, tabii ki fotoğraf sergisinin fotoğraflarını da bulabiliyorsunuz ama bunun yanı sıra az evvel Serdar'ın da söylediği gibi e, serginin dertlerini biraz daha deşen e, ve oradaki meseleleri derinleştiren e, çok kıymetli yazılar var. Şey de e, ilginç bence çok iyi olmuş ee, akademik e, temahüller olan yazarlar da var mesela Fırat Genç pek çok hani çalışmasından bildiğimiz ama katalogda Melisa kesmez de e, karşımıza Hı -hı. çıkıyor Böyle bir e, akademik bilgi hiyerarşik bir üstlük vermemeniz de e, ayrıca e, çok e, hoşuma gitti onu da söylemek isterim biraz aslında bu boyutunda anlatmanız isteyeceğim zaman hani İstanbulların yani yazıları kısmına. Yani o hep en başından beri aslında bizim e, kurguladığımız bir şeydi. Belki hatırlarsın daha önce yaptığımız sergilerde de bu Yalnızlık ve Suya Dari'de de benzer Hı. bir şey yapmıştık. Hı. Yani sanat dünyasının dışından isimler de Hı. bu konular bağlamında ne araştırmalar yapmış? Hı. Bu eserler ışığında bunu sanat izleyicileri nasıl aktarabilirler? Çünkü Hı. farklı aktarma yöntemleri bunlar. Yani birisi daha Sanatsal yolla sanatçılar bu meseleleri ele alıp izleyiciye aktarırken bir akademisyen ya da araştırmacının bakış açısı daha farklı olabiliyor. Bunları nasıl bir araya getirebiliriz diye en başından beri düşünmüştük. Evet. Ama nihayetinde bu bir hani bir sosyolojik bir araştırma sergisi de olmadığı için hı hı. hani çok e, akademik yazılar hı hı. E, hayal etmedik. Evet. Yani işlerden yola çıkan ama işleri tanımlamayan, Hı -hı. işleri anlatmayan, Hı -hı. işlerin ele aldığı meseleleri, konuları ya da başka genel kavramları e, kendi araştırmaları etrafında bir sanat izleyicisinin de okuyabileceği kolaylıkta bir e, metinler olmasını istedik katalogda. Dediğim gibi bazı akademisyenler de var Hı -hı. ama hani ismini bildiğimiz edebiyatçılar da var. O evet. edebiyatçılar da bizim genelde... Daha önce geniş açı dergisi zamanından zaten beraber yola çıktığımız ve çalıştığımız isimler hı hı, Melisa hı. kesmezde şebnem işi güzeldi. Evet. Hem fotoğrafı ilgilerini bildiğimiz, e, hem de böyle bir vesileyle tekrar çalışma fırsatı bulmak istediğimiz isimlerde onlar. Hı hı. Diğer isimlerde zaten bu konularda araştırma yapan ve hı hı. fotoğrafı ilgi duyabileceklerini, fotoğrafla ilgili bir sergide bir fotoğraf sergisinin kataloğunda yazmak isteyebileceğini. ...tahmin ettiğimiz ve teklif götürdüğümüz kişiler oldu. Evet, bu kısım hakikaten çok etkileyici. Yani siz üst üste koyarak bina etmişsiniz sergiyi ve araştırma süreci de çok önemli bir parçası. Bunu vurgulamak isterim. Az evvel bu arada sen de andın ismini Geniş açı Proje Ofisi. Sizi daha önce GAPO'nun diğer işleri vesilesiyle de açıkta dergide sizlerle buluşmuştuk. O yüzden iyi oldu zikretmek. Gapo.org adresinde bu arada bu serginin fotoğraflarını da görmek mümkün. Şimdi ben Refik'e dönmek isterim. O Zoom'da bizimle birlikte azaverde söylediğim gibi şunu merak ediyorum. Bu araştırma süreci... Nasıl ilerledi, nasıl tasarlandı ve hani beklendik beklenmedik sonuçlara itibariyle e, nasıl bir katkısı oldu bir fotoğraf sergisine? Yani araştırma temelli bir fotoğraf sergisi yapmak nasıl bir mesaidir? E, Refik senin yorumlarını rica edeceğim. Ya araştırma yaparken sonuçta Serdar'ın da biraz önce ifade ettiği gibi bizim daha önceden işlerini bildiğimiz e, kişiler vardı bunların arasında ama hiç... Daha önce de o kadar bilmediğimiz insanlar da vardı. Hı -hı. E, genel olarak bir baktık yani İstanbul üzerine bir şeyler yapmışlar mı veya Hı -hı. yapmış olabileceğini düşündüğümüz veya duyduğumuz başka e, kaynaklardan bize ulaşan bilgilere göre. Hı -hı. Ondan sonra e, birebir e, herkesle uzaktan tabi yani bugün e, e, nerede pandemi biraz daha yoğundu galiba. Hı -hı. E, Herkesin atölyesine giderek değil ama uzaktan zoom toplantıları yaptık. Yani böyle bir projede yer alıp almak istemeyeceklerini veya neler olabileceğini bize, hı hı. böyle bir sergimeleri gösterebileceklerini bize sunmalarını istedik. Birçoğunun evinde zaten hali hazırda bir şeyler vardı. Ama bazılarında da fikirler vardı. Yani zaten yapmak istedikleri ve hı hı. E, ortaya koy, yani bu sergi sürecinde e, oluşturmak istedikleri projeler vardı hı hı. İkisi de var aslında yani hem e, daha önce e, çekmiş oldukları e, projeler ama hiç e, sergilememiş oldukları başka yerlerde belki çok çok az göstermiş oldukları ama ortaya çıkmamış olan işler var bu sergideki işler arasında hem de e, bu sergi sürecinde, e, meydana getirilmiş, e, birlikte düşündüğümüz, konuştuğumuz ve onun arkasına onların tabii ki kendi e, işlerinin evet. gerçekleştirdikleri projeler var. E, yani konuşup e, bu sergide yer almayan insanlar da oldu tabii Hı -hı. ki. Hani işleri e, belki yeni işleri olmadığı için veya işte e, Belki bu şeyde oturmadığı için. Ama böyle bir yere varabildik. Yani bunun dışında ben bir de şey eklemek istiyorum. Basın toplantısında da onu belirtmeye çalışmıştım. Hı hı. Yani bu sergi şeyi de yansıtıyor biraz. Hani biz de bir yandan fotoğraftan 25 yıldır aşağı yukarı çalışıyoruz. Derginin geniş açı fotoğraf sanat dergisinin çıkışından itibaren. Hı hı. Ve e, o aynı zamanda belki işte bütün bu internet e, iletişiminin artması sayesinde fotoğrafta daha e, dünya çapında işlerin de meydana getirdiği bir zamana denk geliyor. Hı -hı. Ve bu e, sergiyle hani tabii ki daha eskiden bir takım isimler de var ama eskiden beri çalışan ama Hı -hı. E, bir yandan da o e, son 25 yılda e, fotoğrafçılığını kanıtlamış e, kendini kan kanıtlamış ve e, ...bu alanda çalışan... E, ...isimleri de bir araya getiriyor. Tabii ki onların hepsini bir araya getirmiyor ama... Hı hı. ...onları... Yani ...bugünkü bu fotoğrafçı kuşağını... ...temsil eden... E, ...bir e, seçkiye... ...varıyoruz yani sergide bence. Bir boyuttu da o. Evet. Bugünün fotoğrafçı çeşitliliğinde... ...gözler önüne sermek... ...zaten serginin... E, izleyici vaatleri arasında yer alıyor. Uygulamak da iyi oldu. Bu arada... Aynı şekilde kritik ve yaratıcı bir görsel okuma denemesi demişsiniz Metin'de. Demin benim aslında izah etmeye çalıştığım, yaşamaya çalıştığım pek çok şeyde ee, Belki bir cümlede bu, e, burada veriyorsunuz onu belirttiğim Ufak bir hatırlatmam. Açık dergide zamane İstanbullarını konuşuyoruz. Refik Akgüz ve Serdar Dairendeliler küretörlüğünde Pera Müzesi'nde gerçekleşen e, sergi 30 Nisan'a kadar e, devam edecek. Peki... E, şunu e, şuraya geçmek isterim eğer sen ekleyeceğim bir şey yoksa bu fotoğrafçı çeşitliliğinin önemine dair İstanbul üzerine bir anlatı e... Kurmak. Evet sizin az evvel bahsettiğiniz kimi yönelimler ve işte filtrelemelerle e, özgün bir sonuca da yol açabiliyor ama bir yandan da hakikaten düşününce yani iki küratör e, açısından e, kimi riskler de hep hakkınızda olmuştur. Yani İstanbul'a ilişkin söz söylerken ya da bir yaratıcı iş koyarken o kadar geçmişte üretim var ki e, hep bir klişeye düşme e, korkusu olurmuş gibi geliyor insanda. Hiç böyle hissettiniz mi onu merak ettim. Yani çok açıkçası hissetmedik o klişeye düşeriz e, duygusu çok fazla olmadı. Çünkü evet İstanbul deyince birçok insanın aklına e, gelen görüntüler var. Bunların Hı -hı. çok güzel örneklerini de gördük bugüne dek. Belki Hı -hı. Bu, onlar hala bugün üretiliyorlar da. Yani Hı -hı. fotoğrafçılar da üretiyor olabilir. Başka sanat dallarında da benzer şeyler üretiliyor Hı -hı. olabilir. Hı -hı. O tekrara çok fazla düşmek istemedik. O yüzden de biraz klişelerin dışında İstanbullular var aslında. Bunu biraz şeyde de hem metinde de belirtmeye çalıştık hem de çeşitli vesilelerle, izleyicilerle bireye geldiğimizi de söylüyoruz. Bu, bu sergide her zaman İstanbul'u görmeyebilir gelenler. Yani hem klişe anlamda İstanbul'u görmeyebilirler, hem de bazı işlerde İstanbul'u hiç görmeyebilirler. Yani bir görsel olarak İstanbul, bazı fotoğraflarda serilerde yoklar. Çok arka planda var. Yani ilişkilerde var, işte ayrılıklarda var hı. ya da bir duyguya vesile olması nedeniyle var. Yani fiziksel olarak görmeyebiliriz İstanbul'u. O anlamda çok klişe İstanbul görüntüleri hı hı. sergide göremeyecekler. Ee, çok yani, iyi. Belki bizim, bilmiyorum, çalışma prensibimiz ya da çalışma alışkanlıklarımızın da getirdiği bir şey bu. Hı hı. Hani hem Refik'in dediği gibi daha önce çok fazla gün yüzüne çıkmamış işler bunlar. Evet. Yani bir bütün olarak gün yüzüne çıkmamış işler. O yüzden hı. de bir tekrara düşme şeyini, riski, riski daha azdı. Hı hı. Hem de birbirinden çok farklı tarzlarda çalışan isimler var aslında. Bazıları çok araştırma tabanlı çalışıyor. Bazıları çok sokak fotoğrafı diyebileceğimiz bir türden gelip beslenerek fotoğraf üreten hı hı. kişiler var. Bu da yani, kasti bir yönelim miydi sergi için? Yani o fotoğrafçı çeşitliliği zaten kendiliğinden aslında. oluştu aslında. Aynen. Evet yani sadece dediğim gibi hani çok sosyolojik bir araştırma hı hı. sergisi değil bu yıllarca hı hı. üzerine çalışılmış. Hı hı. Ee, hani o yüzden... Bunu yapan daha araştırma tabanlı çalışan Hı -hı. kişiler de var. Hı -hı. Ama daha e, pratik ve karşılaşmalar üzerine e, evet. pratiğini kurmuş fotoğrafçıların işleri de var. Evet iyi bir gerilim aslında bu bir sergi için. Ee, yine de tabii e, bana soracak olursanız İstanbul için halen bir kaynak e, teşkil ediyor bu sergi. Yani bugün nasıl geriye dönüp geçmiş yılların fotoğraf sergilerine artık kaynak gözüyle bakıyorsak. Tabii ki fotoğraf meclasının getirdiği bir de böyle bir avantaj var aslında. Yani umuyoruz biz de aslında bu sergiyi yaparken umduğumuz işte 2022-2023 yılında bir İstanbul'la ilgili bir sergi yapılmış. Belki 10 sene sonra 20 sene sonra bilmiyorum. Hı hı. Ee, i̇şte o zamanki sanatçıların bir kısmı İstanbul'u böyle görmüşler ve göstermek istemişler. Böyle anlamak istemişlere dair bir hı hı. işte bir şey koymak, işaret koymak gibi aslında. Evet. E, Refik senin var mı eklemek istediğin istediklerin süreçinin yavaş yavaş sonlandırmak e, üzere olduğumuz dakikalardayız çünkü. Ya ben belki şey ekleyebilirim ya belki konuştuk zaten bunları ama e, yani bir yandan da bu e, İstanbul'un hani son yıllarda yaşadığı büyük bir değişim ve daha büyük değişimler yaratılmak istenmesi var üzerinde. Tabii. Belki bu e, serginin hani İstanbul konusunun İstanbul olması ele alınan içinde ele alınan konularla bir saptama yapıyor bugüne dair. Yani zaten bu belki çok bariz bir şey ama belki yine de onu vurgulamak istedim. Yani bu saptama hani bugünü temsil eden bir saptama ve gelecekten bakıldığı zaman belki bu işleri ne bileyim bundan 25 sene 50 sene sonra bakan insanlar bugüne dair bir şeyler araştırmak istedikleri zaman bu fotoğraflara ve bu Metinlere de bakacaklardır diye düşünüyorum. Bu noktada temaları da vurgulayacak bir alıntı yapayım yine sizin metinlerinizden birinden. Kentin boşluk, yalnızlık, tekinsizlik ve eğitiliklerle bezeli topografyasından sosyopolitik hareketliliklerine son 10 yılda iyice belirginleşen göç meselesinden Öteki olarak etiketlenmeden yaşayabilmek için İstanbul'a sığınan gençlere Türkiye'de son yıllarda sayıları katlanarak artan mega projelerden biri olan Kanal İstanbul projesinden kenti kişisel bir etkileşim alanı olarak yorumlama pratiğine ve e, kentin olağanüstü ama bir o kadar da olağan tuhaflıklarına uzanan e, temalar bu sergiyi oluşturuyor. E, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Serdar senin e, kaparken eklemek istediğim olur mu acaba? Bu refiğin son söyledikleriyle bağlantı olarak ben şunu söyleyeyim. Yani bu bir tabii ki zamanı İstanbulları sergisi ve bir çoğu İstanbullar iddiasıyla çıkıyor ama... ...aslında İstanbullular bundan ibaret değil. Belki bunun dışında kalan daha çok fazla İstanbul var. yani tabii. Bütün her şeyi kapsama iddiamızda yok. Ne İstanbul'la ilgili konular, meseleler ya da ilginçliklerin hepsi bunlar değil... ...ne de yine demin Refik'in bahsettiği... ...bugünkü fotoğraf çeşi, fotoğrafçı çeşitliliği de bununla sırrımda değil aslında. Fotoğrafı hı hı. başka e, şekillerde kullanan ve tanımlayan... ...pek çok fotoğrafçı daha var. Ancak işte bir sergi ölçeğinde hem konuları hem fotoğrafçıları... ...bir araya getirilebilecek e, hı hı. şey bu. Hı hı. Ortam bu evet. diye söyledi. Yani bütün her şeyi kapsama iddiası yok aslında. Şüphesiz ama biraz da tabii izleyici tarafında da hani naçizane bir merak olması da en başta gerekli İstanbul'a ilişkin merakı en azından bir ölçüde doyurabilecek kadar ciddi bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çoğuluk bile zaten başlığından itibaren pek çok şeyi vaat ediyor ve izleyiciye de bir şey bırakıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yeniden. Refik var mı senin kapanış cümlen? E, tam ekranda e, göz göze gelemediğimiz için emin olamıyorum. E, son bir mikrofonu evet. sana uzatmak isterim yine de. Yani yok çok teşekkür ediyorum bize bu e, fırsatı verdiğin için. Ne e, e, Ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Evet hatırlatayım 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Pera Müzesi'nde zamane İstanbulları sergisi GAPO ekibinden Serdar Darendeliler ve Refik Akyüz'de birlikteydik. Açık dergiyi dinliyorsunuz.